Kuzu ve Kurt Bir zamanlar yaramaz bir kuzu varmış. Her gün bir şekilde kendi başını derde sokarmış. Eyvah! Her yerim çamur oldu. Korkuyorum annem buna çok kızacak. Tam o sırada annesi oraya geldi ve küçük kuzu'ya öfkeyle baktı. Beni hiç dinlemiyorsun değil mi? Sana öyle yüksekten atlama demiştim. Ama ben de eğlenceli dedim. Sen de beni hiç dinlemiyorsun anne. Annesi elinde olmadan yavrusuna güldü ve ona sarıldı. <Gülüyor> Gel bakalım, hadi seni temizleyelim. Annesi kuzuyu çok sevdiği için onun güvenliğinden endişe duyuyordu. O yüzden onu sürekli uyarırdı. Dikkat et, ormana gitmemelisin. Orada vahşi hayvanlar yaşıyor, seni korkutabilirler. Hatta seni yiyebilirler bile. Oo anne, fazla endişelisin. Ama yaramaz kuzu annesini hiç dinlemezdi. Kuzu rahat rahat ormana gider, uzun zaman hava kararıncaya kadar orada oynardı. Bir gün her zamanki gibi kuzu yine ormanın derinliklerinde dolaşıyor. Orada kaynak suyu gördü. Ah, kaynak suyu! Güzel zamanlama. Çok susamıştım. Susuzluğunu dindirmek için kaynaktan su içmeye karar verdi. Kuzu kaynaktan su içerken bir ağacın arkasından bir kurt onu izliyordu. Lezzetli bir kuzu. Bugün şans benden yana. <gülüyor> Bu korkunç düşüncelerle kurt kuzuya yaklaşmaya başladı. Kuzu su içmeye devam ediyordu. Ve kurdun yaklaştığını ruhu bile duymadı. Etrafta kuzuyu kurttan kurtarabilecek başka bir hayvan da yoktu. Bu orman sadece benim gibi vahşi hayvanların ormanı. ''Neden bu kaynaktan su içmek için buraya geldin?'' Kuzu önünde kurdu görünce ürktü. Kurtların tehlikeli hayvanlar olduğunu biliyordu. ''Annem beni kurtlarla ilgili uyarmıştı. Bu arkadaşın beni öğle yemeğinde yemek istediğine eminim. Bu arkadaş gaddar. Ben bu hayvandan bir an önce uzaklaşmalıyım.'' Ooo özür diliyorum kudretli kurt kardeş. Ben hiçbir şey bilmeyen bir kuzuyum sadece. Hem suyu da kirletiyorsun. Bu kirli sudan şimdi ben nasıl içeceğim? Onun için de özür dilerim. Ama susuz kalmamalısınız kurt kardeş. Sizin tarafınızdan akan su temiz. Nasıl? Ee? Çünkü su sizin dikildiğiniz yerden benim dikildiğim yere doğru akıyor efendim. Kurt kuzudan böyle akıllıca bir açıklama duyunca şaşırdı. Ama kurt kuzuyu öldürmek için bir bahane arıyordu sadece. Sen nasıl benimle tartışırsın? Bence sen geçen yıl bana eziyet eden kuzusun. Geçen yıl mı? Ama efendim ben o zaman daha doğmamıştım. Kuzu, kurdun onu öldürmek için bir bahane aradığından korkuyordu. Kuzu ettiği laflara ve hareketlerine dikkat etmeye başladı. Böylece hem kuzu hem de kurt birbirleriyle tedbirli konuşmaya başladı. Kuzu oduncuların sesini duydu. Kuzu ile kurdun dikildiği yere doğru geliyorlardı. Kuzu zekiydi. Kendi kendine şöyle düşündü. Eğer bu kurtla biraz daha konuşmaya devam edersem... Oduncular buraya gelecek. Onu kovalarlar. Sayın Kurt, haklısınız. Suyu kirlettim. Ama niyetim sizi sinirlendirmek değildi. Ama beni sinirlendirdin. Oo, size bir hikaye anlatarak hatamı telafi edeyim. Hikayeymiş. Aa, zaman kaybı. Ama onu dinlemeli ve ona yavaş yavaş yaklaşmalıyım. Çünkü bu kuzuyu kovalamak için hiç gücüm ve isteğim yok. Evvel zaman içinde... Kuzu bu şekilde birkaç dakika daha konuşmaya devam etti. Kuzu konuşurken oduncular geldi. Hem kuzuyu hem de kurdu gördüler. Aa şuna bakın bir kurt. Ah kurtlar baş belaları. Kurdu yakaladılar... Ve onu dövdükten sonra bıraktılar. Kuzu canını kurtardığına sevinmişti. Uh, bugün çok ucuz kurtuldum. Koşarak annesine gitti. Annesine ormanda kurt ve oduncularla yaşadıklarını anlattı. Sonra annesine bir daha ormanda dolaşmayacağına söz verdi. Annesi de kuzunun ders almış olduğunu görünce rahatladı. Evet, artık biliyorum anne. Bilmediğim yerlere tek başıma gitmemeliyim. Hele ki güçlü ve gaddar hayvanların beni öldürebileceği yerlere.